Üstadımızdan ve onun ilk talebelerinden bazı muhterem ders hocalarımızdan bahsederken çok defa onların iddiasız oldukları üzerinde vurguda bulunuyorsunuz. İddiası olmama ne demektir? İddianın Rable münasebete dokunan yanları var mıdır? Söylenir. İddialı, iddiasız açısından Taksim'e kalkacak olursa Hazreti Adem iddiasızdır. Şeytan iddialıdır. İnsanoğlu içinde Kabil iddialıdır, Habil'in iddiası yoktur. Bu Allah'ın takdirine rıza gösterir, maviyet içindedir, benlik davası arkasında koşmamaktadır. Bu tavrı Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle tam bir mümin üssü budur. Sen bana elim uzatsın, ben sana elimi uzatmam, Allah'tan korkarım ben der. Aslında kâmilâne-u belki Hz. Üstad'da var ruhunda mündemîç onun. Mevlana kendi döneminde hükümdardan iltifat görmüş rahmetullahi âleyhi. Onun öyle kim olursan gel, vâzâ vâzâ her an çerisli vâzâ demesi kolaydır. Yunus'a bir eziyet edilmiş midir bilmiyorum. Yunus'un da dövene dilsiz ve derviş gönülsüz demesi kolaydır. Ama dövülen bir insanın, söylen bir insanın, Sürekli çiğnenen bir insanın, Onuruyla oynanan bir insanın, Bütün bunlar karşısında, Beni memleket memleket sürgüne gönderenlere, Hapishanelerde bana yer hazırlayanlara, Hakkımı helal ettim demesi, Bu çok zordu. ümmet Muhammed'in imanı için kendisini, Cehenneme bile hıza gösterme meselesi, Bunlar çok zor meselelerdir. Bu açıdan, Günümüzde esas, Hareketin başındaki insan örnek teşkil edecek bir insandır. İnsan çile çekmeden, hızraba maruz kalmadan bilemez çok onları. Siz ezber atar tutarsınız da eliniz ateşe girmemişse cehenneme de girebilirim dersiniz. Şimdi temelde iddialı ve iddiasız insanları tarih boyu görüyoruz. Bütün tiranlar iddialı olmuşlardır. Belli bir davaları olmuştur, bir dava ile ortaya atılmışlardır. Benlikleri çok önemlidir onların, her şeyi benliklerine bağlamışlardır. Egonun değişik vasıflarla ifade edilebileceği her şeklinin içinde bulunmuşlardır. Egoistler, egosantristlerler. Kendilerine aşıktırlar, kendilerinden başka kimseyi görmezler, narsistlerler. İddiası olmayan insanlar da yaptıkları her şeyi sahibine mal ederler. Elden geldiğince başka bir özne bulmaya çalışırlar galiba başka arkadaşlar yanımızda bulunduğundan dolayı oldu. Galiba bu işte biraz da başarılı olunabilirdi ama ben içinde bulunduğumdan dolayı olmadı. Çünkü çok ihlas kazandığımı, çok ihlası yaşadığımı söyleyemem. Diyor ki yine o, o benlikten tecerit eden insan, kendi memleketimde ve İstanbul'da buradakilerden çok fazla dostlarım ve yardımcılarım olduğu halde siz burada işte azsınız şu kadarsınız Sizinle yaptığımız hizmet şu kadar oldu Diyor İhlas sayesinde İnşallah tam ihlası kazandır Bana da kazandırırsınız Diyor İhlası yaşadığı iddiası da yok onun Tam hizmet ettiği iddiası da yok onun Ümmeti Muhammed'i tam bir başarıya götürdüğü iddiası da yok onun Ama kendi çağında Kendi muasırları içinde 10 senede 10 milyon insan yarattık iddiasında bulunan insanlar var ve bu hemen her cenahta var, ilahiyat cenahında da var, müteşeyyihin arasında da var bu türlü iddialar. Onun yazdığı kitabı görün tutup yere atan sen kim kitap yazmak kim gibi iddialarda bulunanlar da var. Ehli iman olanların Allah taksiratını affetsin, diğerlerinin de müstakı neyse onu versin bize hale kadar etmez o mesele. Bu açıdan eğer günümüzün Kur'an adimleri ve geleceği inşa edecek fikir işçileri, fikir mimarları bir şey yapmak istiyorlarsa ki yapmaları gerekli olan şey mutlaka hem dünya adına bir imar olmalı hem de ahiret imarı olmalı. Ahireti yıkıp dünya yapmamalılar bence. Dünyayı da tamamen kaybedip işte bir ahiret arkasına düşmemeliler. Allah'ın vazettiği denge içinde. Dünyada iyi mümin olarak hep birer örnek insan gibi, birer abide insan gibi durmadılar. Ve bütün güçleriyle, kuvvetleriyle Allah'ın sana verdiği güç, kuvvet, imkan her şeyle hep ahiret yurdunun arkasında ol. İbtiha kelimesiyle ifade edilen şeye şu manayı yükleyebilirsiniz. Onu yakın takip aldın. Ve diğerleri ne ölçüde takip altında olursa olsun ama ahiret yakın takip altında olsun sıralorun üzerinde dur çünkü övürüne onu unutma diyor hafızanda tut değildi onu unutma diyor ve zaten insan nasibek diyor hem de bu kelimelerin hepsi ona ne ölçüde teveccüh edilecek onun miktarını da veriyor çok arkasına düşülecek yakın takip alınacak bütün himmet sarf edilecek bütün güç sarf edilecek bir meta değildir o Dünya ne ki erzet ve nizah edemiyor mu? Bu kuvvet isalesinde. Nizah bir meta değildir. Hafız-ı Şirazi söylüyor söylüyorum. Böyle dünya talebi değil de insan hep hayretin arkasında olmalı, onun yakın takibi almalı. Meseleleri benliğine bina etmemeli. O olmasa da olur. İnsan çok rahatlıkla ben olmasam olabilir demeli gelecekte de ben şimdiye kadar olduğum gibi bu işin içinde bulunduğumda bu iş aksıyacaksa şayet cenab-ı Hak emanetini alsın. yürekten söylemeli, söylemesini bilmeli. Bu durup dururken hayatın sıkıntıları karşısında ölümü arzu etme aceleciliği değildir. zafı değildir. Allah'ın kaderine baş değildir. siyan değildir. belki vade vefayı yerine getirememe Vefalı bir insan olamama endişesiyle Vefasız yaşamaktansa Sana iyi bir kul olamamaktansa Bence öbür tarafa gitmeyi tercih ederim Dünyaya girdiğim gibi Dünyadan çıkmayı tercih ederim Amelim olmayabilir Fakat mesabim de olmasın Masim de olmasın Günahım da olmasın Diyecek kadar insan yürekli davranmalı bir de eneği yırtıp nahnuyu gösterme gibi bir ölçü veriyor Hazreti Üstad. Ortaya konan hizmetlerde, bütün ihsanlarda ve lütuflarda heyete bir teveccüh şeklinde meseleyi algılamalı, öyle yorumlamalı. Yani ihtimal, şöyle böyle ittifakımıza ve ihtiadımıza Cenab-ı bir iltifatı oluyor. Ben tek başıma bir dahi de olsam, bunların gelmesi mümkün değil. Demek Cenab-ı Hak vifaka ve ittifaka lütufta bulunuyor. Cenab-ı Hak'ın tevfikinin yine ondan bir söz, en önemli vesilesi vifak ve ittifaktır. Bunlar iddiasız insanın sesi soluğudur. Öbürleri her meselede kendini öne çıkarma, mutlaka şöyle böyle yapıp her şeyi kendine bağlama, daha önce de arz etmeye çalıştığım gibi, hatta kendinden evvel olmuş şeylerde bile kendisinin geleceğine bir mukaddime bir zemin hazırlama gibi onun nuru muntazırmış da böyle ondan dolayı bazı yerlerde böyle ışıklar şule oluyormuş ondan dolayı mutlaka kendinden evvel olan şeyleri bile kendiyle ihtibatlı görecek kadar egoist ruhlar büyük enaniyetler bunlar tiranların yolunda gidiyorlar demektir Hz. Üstad da 30. sözde Firavunların yolu diyor o yola. Beri tarafta enaniyetten tecellüt yolu, mahviyet ve tevazu yolu, hacalet yolu, kendinde kusur arayıp bulma yolu, enbiya-i izamın yolu diyor. Onlar hep hakkın peşinde, hakikatin peşinde. O yolu tutmuş geliyorlar, insanların elinden tutmak üzere, öbürleri başlarını almış, dalaletin ve tuğyanın vadilerinde hep gidiyorlar. Hedefsiz gidiyorlar öbürleri. Böyle olunca iddia firavunların yoluna ait bir şey oluyor. İddiaya girmeme, kendini hiç sayma, sıfırlama, Enbiya-i efendilerimizin yolu, Asfiyay-i Fikam efendilerimizin yolu oluyor. Bazen farklı olarak ifade edilebilir. Ben öyle benliğini saklayan, aizani işte böyle, bendenize, fakir işte bazı şeyler verilmiş böyle. İnsanların hissiyatını okuyabiliyorum. Bana anlattığı şeyler de sadece bir iki tane rüya oldu. Teselle veren anhu bil hulumi havam rüyalarla teselli olur. O işin hakikatini görenler bile bu ölçüde iddialı olmamışlardır. Günümüzde çokça duyduğumuz hırıltılar gibi bu kadarcık şeyle Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde matmağı nazarı gibi kendilerini görme bunlar çok büyük iddialardır. Ahiret hesabına kaybettirdiği muhakkaktır bunların. Halleri, keyfiyetleri ne olursa olsun, üç beş saf sergerdan onlara nasıl bakarsa baksın hiçbir şey ifade etmez. Bunlar ahiretle dünya peyliyorlar, pazarlıyorlar. Dini görünerek, diyaneti öne sürerek onunla dünya avlıyorlar. Dünyayı avlamak üzere oltalarının başına taktıkları şey, imanlarıdır, diyanetleridir, Allah'a ait şeylerdir. Onları kullanıyor. O cicibici şeylerle çocuk meşrepli insanları arkalarından koşturuyorlar. Öyle değil esasen. O yol tevazu yoludur, hacalet yoludur, kendini fırlama yolu. Onun üstünde herhangi bir iddiaya kalkmak, Hafizan Allah boşluğun sesidir. Ben diyenin yanında bir ben demek saygısızlıktır. Biri sahabe ikramın kiramın da kapısının tokmağına dokunuyor, vuruyor kim o ben diyor kapıyı açmıyor ona ben ben ben diyor ve taklit ediyor sözünü ve siz bunu bütün hayata tahmin edebilirsiniz Allah karşısında bir insan ben diyorsa kapı açılmaz ona çok küçük çapta da söylesen hiçbir nevi ben dememiştir Allah dedirttiği yerde bir mesele ifade için söylemiştir Mesela kendinin ne olduğunu ortaya koyma mevzuunda ve kendisinin vası olduğunu da vurgulayarak kul inne ana beşerun mislukum de ki bir kere vasıta yani inne ma beşerun mislukum ben de sizin gibi bir insanım diyor. İşte öyle yerde demiştir. Mesela bu bahsederim bazen biz deniz bu müesseseleri kurduk deyip orada kelimenin de nasıl kullanılacağını bilemedi kendini deniz gibi böyle ortaya atması meselesi, dünyada insanı gülünç duruma düşürdüğü gibi Allah nezdinde de çok zor duruma sürükler Hafizan Allah. Yani insanın ben demesi Allah'la münasebetine bir darbe indirmesi demektir. İnsan utanmalı Allah karşısında ben demeye. Diyecekse şayet senin zelil, hakir, fakir, üstadın 12. notada dediği gibi müsi, müsin asi, efendisinden kaçmış bir şakı. ben kulun, orada demeli yani. Sen bana bir benlik vermiştin, vahiydi kıyası olarak. Ben onunla seni bulacaktım, seni bilecektim ve sonra bir kristal gibi onu taşa çalacak ve kıracaktım. Ama adeta senin yolunda ben onu kalınlaştırdım, güçleştirdim, yuttu beni. O hale geldi. Zaten bu tabiri de kullanıyor. Enaniyet kendisini yutar diyor. Bu açıdan iddia Allah'la münasebete indirilmiş bir darbedir diyoruz. Evvela iradi olarak insanlar iddiadan uzak durmalılar. Yaptıkları şeyleri hor ve hakir görmeler. Bütün insanları cennete götürseler bir merdiven uzatıp, onlara cennetin zevkini tadırsalar bile merdiveni ben uzattım veya bu helezunu ben meydana getirdim. Müşii mimarı benim bunun bu insanlar bu merdivenlerden tırmanarak cennete ulaştılar dememeli. Belki şöyle düşünmeli orada. Ben olmasaydım kim bilir belki de bu insanlar cennete gitme mevzuunda bu kadar zahmet çekmeyecek. Bu kadar yüksek bir merdiven veya helezonla tırmanma zorunda kalmayacaklardı. Belki Amudi bir rampadan bir pekle fırlıyor gibi fırlayacak. Hemen Firdevs'in göbeğine bu eskilerin dediği gibi cennetin büf oturacaklardı demeli öyle düşünmeli demeli ki iddiasız insan bu hizmeti imaniye ve kuranîye içinde bulunduk biz çevrede uyardığımız antipatiden ötürü sevimsizlikten ötürü kendimize mal ettiğimizden ötürü bazen haşebekella Allah'ın kudretini o muhit çerçevesiyle göremediğimizden ötürü, muhiti muhit bilmemiz gerektiği aynı yerde, onu muhat gibi tasavvur ettiğimizden ötürü yenişi daralttığımızdan ötürü Allah hakkımızda hizmeti de daralttı. Ben olmasaydım ihtimal ki bu hizmet şimdi ulaştığı ufkun on kat daha ötesine gitmiş olacaktı demeli. Böylece iddiadan uzak meseleyi Allah'a vererek işin içinden sıyrılmaya çalışmalı. Allah Resulü'nün tavrına, davranışına bakmaz mısınız? Genelde ümmetin telakki bir kabul olarak onun hakkında söylediği şey, levlake lemahalektu leflak. Hadis olsun olmasın. Biz diyoruz ki manası doğru bunun. Sen olmasaydın bu burçları, bu semaları, bu vadi vadi arzı, o burç burç semaları, yıldızları, kehkeşanları, dünyaları, ukvaları yaratmazdım diyor. Bazıları bunu yadırgayabilirler. Ama o olmasaydı, kainatın manasını okumasaydı, arzın, semanın manasını okumasaydı, cennet ve cehennemin insanla münasebetini okumasaydı, insanın ihtiyacını okuması insana duyurmasaydı, insana ufku göstermeseydi, bütün bunların hepsi manasız kalırdı. Okunmayan bir kitap, manası anlaşılmayan bir kitap abestir. Demek ki abest yaratmayan Hazreti Allah'ın icraatü Sübhaniyesi, Tekvini ve teşri emirleri onunla nurlandığından dolayı o çok şeydir bizim için. Bu okuyan, okutan, anlatan, rehberlik yapan, her şeyi manalandıran, bu manaları bizim içimize döken, işleyen, bize duyuran ve dolayısıyla bütün varlığı nazarımızda manidar bir kitap haline getiren, bir meşher haline getiren, cennetin bir koridoru haline getiren bir zattır. İşte bu manada bakınca olmasaydı kainatın manası yoktu. Olmasaydı olurdu kainat. Şimdi biz böyle bakıyoruz ona. Fakat o diyor ki ben dahi amelimle cennete gidemem. Tarih yazarları diyorlar ki onun 15-20 senede yaptığı şey dünyada hiçbir imparator gerçekleştiremedi. Ameli bu. i̇badet tahtının derinliğini biliyorsunuz. Marifetinin derinliğini biliyorsunuz. Dünyadayken her an ayağının birisi cennette adet öyle yaşıyor. Bir salkım yüzüm alsaydım size yedirseydim oradan kıyamete kadar size yeterdi diyor. Bu dünyada öbür alemle iç içe yaşıyor. Ve cehennemin ürpertileriyle geriye çekiliyor. Öbür aleme ait metafizik mülazalarıyla bütün öbür alemleri görüyor. Şimdi bu insan diyor ki İlla en yeteğammeden yallahu bir rahmeti minhu ve fadlin. Allah fazlıyla rahmetiyle beni tutup kucaklamazsa hususi siyanetine masar etmezse ben de amelimle cennete giremem diyor. Bu eğer ben diyen bir insana bir şey ifade etmiyorsa ona peygamber de bir şey anlatamıyorsa ona kimse bir şey anlatamaz. Hiç kimse ameliyle cennete giremez diyor. Sen de mi ya Resulallah ben de Allah'ın fazlı ve rahmeti olmazsa giremem diyor zâlike fadullâhi ve tîmen Allah fazlî olarak onu dilediğini ihsan eder diyor. Şimdi enbiya-i zam iddiasızsa şayet, iddiasızdır bence onların yolunda yürüyenlerin şiarı olmalı. Bu açıdan insan azettiğim gibi demeli ki ben bu işin içinde olmasaydım, bulunmasaydım, bu insanların önünde görünmeseydim herhalde insanlar daha fazla teveccüh ederlerdi. Ama ne yapalım ki ben bu kadarım yani. Daha fazla olamıyorum. Daha iyi olamıyorum. Daha kötü olmamak için de hizmetten kaçamam yani. Ne kadar yapıyorsam o kadar yapmaya çalışacağım. Zorlayacağım kendimi. Bu mevzuda yapılması gerekli olan şeyleri yapmaya çalışacağım diyecek. O işin içinde bulunacak ama kendisini de o işi hızlandıran, büyük başarılara sebebiyet veren, alıp ileriye götüren bir insan olarak görmeyecek. Belki, Tekerleğe çomak gibi görecek kendisini. Ben bir çomak gibi bu tekerleğe dönen sisteme eğer girmeseydim herhalde tekerlek daha hızlı dönecekti. Maksuda daha hızlı varılacaktı. Maksat daha hızlıca ve daha genişçe hasıl olacaktı demeli yani. İddiasız insan hali, iddialı insanların hali iddiasızlık en önemli mesele kendi doğrularından vazgeçmektir. Vazgeçmek derken de yer yer onları mırıldanma vazgeçmişlik değildir. Riyakarlıktır o. Münafıklıktır. Yerinde belki onun dediği şeylere yakın şeylerde zuhur edebilir. Onu hiç söylememek. O fikri bir daha ağzına almama. O mevzuda iddiada bulunmama. Demiştim de etmiştim de falan etmişlerdi filan etmişlerdi onu demeye kalkarsanız o benlikten tecellüt edememenin egodan sıyrılamamanın ifadesidir hıltılardır Bu meselenin bir yanı. Bir diğer yanı da çok makul fikirler ortaya koyabilirim. Umum heyet hüsnü kabul göstermiyorsa, istişarede buna teveccü olmuyorsa onu müdafaa edemez. Bu istişarenin istişareyle alakalı şeylerde sahabe-i kiram arasında, Efendimizin sahabe ile olan müşavereleri, muhabereleri arasında İşin temel, disiplini olarak onun üzerine artık söz söylenmemiş. Ve şavirun fil emr. Onlarla mesele isşar et. azem fetebek azem Allah. Bir kere de azmetti mi artık Allah'a tevekkül ol ve yürü denmiş ona. Yoksa efendim işte ben şöyle demiştim de anlayamamışlardı da bu iş ondan dolayı aksamıştı filan. Bütün bunlar güftü güldür. Bence tasvip görmemiş fikirleri bunları hep söylüyorsa unutmamışsa İbrahim etem için derler ya. O dönemde öyle çileler, seyri filan falan yok. Bu dönemde sadece onun da zühde dair dediği şeyler var. Ma'suri olan veya ondan biraz daha genç sayılan İbn Mübarek'in zühd kitabı var veki İbn Cerrah'ın zühd kitabı var. O dönemde biraz zühd duygusu, zühd düşüncesi etrafında daha sonra sistemleşen tasavvufu düşünce ifade ediliyordu. Bu da her şey bir yönüyle dünyeviliği, cismaniliği, bedeniliği nefsaneliği kalben terk etme demekti. Ama insan ihtiyacı olan şeyleri yaşıyordu. Üstadın verdiği ölçüler içinde meşru dairedeki zevk ve lezzetin keyfe gel değil. kabul ediyor onu da ittifa ediyordu. Öyle bir zühdü. İhtiyaçları kadar veya zaruret ölçüsünde dünya nimetlerinden istifade ediyor, meseleyi daha ötesine götürmüyorlardı. Öyle tafsilatıyla böyle belli bir sistemde bahsedilmiyordu, anlatılmıyordu. Herkes biraz kitap ve sünnetten mülhem, Allah'a daha yakın olmanın yollarını araştırıyor, öyle bir yola giriyordu. Dünyayı kalben terk ediyordu ama kesmen dünyanın göbeğini oturuyordu bir yönüyle. Yani ne dünyayı kaybediyordu, ne de ahireti uğurda feda ediyordu. Hele ahireti dünyayı kazanmak için asla kullanmıyordu teveccüh, insanların kendine bakması, kıymet atfetmeleri bunun için bile maneviyatını dışına sızdırması meselesi ahiretle dünyayı peyliyor demektir. Bu da ayrı bir nifaktır, ayrı bir riyadır İbrahim etem Hazretleri bu dönemde işte diyorlar ve kitaplarında şeyhinin kapısının önünde su taşıyor ona omuzlukla omuzları da nasır bağlamış, yağır tutmuş ve birileri diyorlar ki hazret diyorlar Maşallah İbrahim'e hakikaten de tacını tahtını bıraktı geldi. Çok halis, hakikaten çok muhabiyet içinde. Dergahla varacağı yerden başka bir yerde bir şey de düşünmüyor. Tamamen kendini oraya vermiş. Birisini vazifelendiriyor, gönderiyor. Ayağında ihtimal onun da mahmuz gibi bir şeyler var. Ayaklarını mahmuzluyorlar onu. Kanıyor da belki bazı yerleri. Dönüp diyor ki mahmuzlu yana. Efendi diyor, sen öyle yapıyorsun ama biz onları çoktan belkte bıraktık diyor. Sonra dönüp geliyor o zat. Efendi soruyor ona. Ne dedi diyor? Eza edince cefada bulununca dedi ki biz onları çoktan belkte bıraktık. Demek diyor hala belki unutmamış o. Asıl mesele o. Allah'ın dışındaki şeyler hiç hatırlamamak. Hepsini silip kafasından atmak. Göklerde uçsa hala iddiası varsa hâlâ ben diyorsa bu Allah'a değil, şeytana yakındır. Hiç farkına varmadan. Uçma önemli değil. Uçma karşısında Cüneyd'in ifadesi de, Hasan Şahzel'in ifadesi de, insanlık varken Allah bizi yerde yürümek üzere yaratmış. Hayvan gibi uçmanın alemi de ne? Denizde yüzen balıklar çok, hayvanlar yüzüyorlar. Batmadan denizde yüzmek marifet değil ki. Azıcık ruh tezkiyesiyle onu yogiler de yapıyorlar. Yoga ile edenler. Mistikler de yapıyorlar onları. Keramet değildir. Keramet kendini unutmak, mehabet ve muhabbet altında erimek, Allah'tan başka bütün mülazalara karşı kapanmaktır. Cismaniyet ve bedenine ait şeyleri zaruret ölçüsünde, ihtiyaç ölçüsünde ne yapayım Allah'ım? Sen beni bunlara da muhtaç kılmışın Bunları gidermeden ayakta duramıyorum. O kapıyı aralık bıraktığın için onlardan o ölçüde istifade ediyorum. O kadar def'i bela kabilinden derler dilimizde. İhtiyaçları giderme, def'i bela kabilinden bunlarla münasebeti devam ettirme esası bu. İşin aslı buysa bence ne olursa olsun, ne zaman olursa olsun insan her meseleyi eviriyor, çeviriyor, getiriyor kendi aklına, kendi mantığına kendi muhakemesine bağlıyor, kendi düşüncesine bağlıyor kendinin ortaya attığı projelerine bağlıyor, bunlara uyulmadığından dolayı yerinde falsolar yaşandığını iddia ediyor hezimetler yaşandığını iddia ediyorsa filan gitsin başka bir dünyada bir yerde o marifetini çevirsin de görelim yani bakalım nasıl oluyormuş ben yaptım ben ettim diyenlere bir tanesi kalktı dedi ki e Gelip şimdi de yapsan ya yani. Mesela en baştakilere görüşme filan. Gidip görüşsene onlarla yine. Sana aynen iltifat ettikleri gibi esseler ya. Buysa ki onlar da ehli dünyaydı. Onlar da öyle şirkten tam ari veri değillerdi. Onlar da insanlara esbab-ı zahiriye çok fazla önem veriyorlardı. Dolayısıyla bir karşı gelmekten sakınıyorlardı. Bir heyet hatırına öne çıkan, şöyle böyle öne çıkan bazı kimselere iltifat etmek suretiyle bu heyetin genel hissiyatını avlamaya çalışıyorlardı. Siz öyle önde görünmeseniz işin başında gibi görünmeseniz siz siz olarak kalsanız hiç kimse iltifat etmez. Hiç kimse sizi alıp baş köşeye oturtmaz. Burada ben yakınlarımdan bir tanesine bir şey dedim de sağ olun dedim. Hizmete çok şeyler yapıyorsunuz. Ağladı benim yanımda. Dedi biz hizmete bir şey yapmadık dedi. Hizmet bizi kucakladı dedi. Biz onun içinde dünyamızı, ukvamızı kurtardık. Hepimiz biz hizmete çok şey borçluyuz. Nedir hizmet? Hizmet bir şahsi manevidir. O hizmette onun başındaki zat bile diyor Sait yok, Said yok. Said'in şahsiyeti yok. Konuşan hakikattir. Hizmette nefhi vardır. İspat yoktur. İspat edilecek zat odur dilin kelime-i tevhid söylüyorken, la ilahe illallah diyorken, hala illanın berisindeki şeye bağlı kalmak, onun sonuna gitmemek, bu yolda kalmışlık ve dökülmüşlüktür. Sen illanın berisinde kalacaksınız. O masivayı nefk etmektir. Masivanın başında şuurlu olarak masiva olmaya karar vermiş, masiva olmadığı azimli olan bir mel'um varlık varsa o da insandır. Sen la ilahe illallah derken, kendini de her şeyle beraber nefret etmiyorsan şayet ve götürüp meseleyi Allah'a bağlamıyorsan o mevzuda söyleyeceğin her şeyde göstereceğin her şeyde keşfedeceğin her şeyde kuracağın her şeyde sadece şeytanı sevindirir ve Allah'ın gazabına vesile olur ben yoktur şirkin hafifi bizdir tevhidin hakikisi de hüvedir hüvenin ıtlakı içinde her yerde hakim Kaim, her şeyi öğren, çevren Hazreti Müdebbir Allah'tır Celle Celaluhu. Soluğumuzu tutalım, hakikata imanı nazar edelim. Öyle olunca bereket olur. ماذا وجد من فقدر وماذا فقدر من وجدر Onu bulan neyi kaybetmiş yitirmiştir ki? Onu yitiren neyi bulmuştur ki? Diyor. Firavunlar yolundan vazgeçerek. Peygamberler yolunda yürüyelim. Ne kadar yürüyebilirsek? Demediğimiz, edemediğimiz, etmediğimiz yerlerde ikaz edelim birbirimizi. Muktezayı ve şeriyet. Hepimizin nazarı ayara kayabilir. Ayar dediğim şey insanın kendi nefsi de buna dahildir. İlk defa gözümüzün iliştiği de kendimizdir. Gözümüz kendimize düşebilir. Gözümüz kendimize düşebilir. Kendimize tutkun, kendimize aşık yaşayabiliriz. İkaz edelim birbirimizi. Aşkın da sevginin de tutkunluğunda, tiryakiliğin de esası yapılması gerekli olan zat odur. İkaz edelim. Bu yanlış diyelim. Yanlışa doğru diyenden de uzak duralım. Yanlışı doğru görenden uzak durmak Allah'a yaklaşma demektir. Daha şunlulu bir şey söyleyeyim burada müsaadenizle. Yaptığı işler ifade adına özne olarak hep ben deyip benliğini ileriye süren insandan uzak duralım ondan uzak duran Allah'a yakın olur. Bin defa işi anam desem ben onun hakkıdır. Ömer bin Hattab desem Evvekri Sıddik desem bu onların hakkıdır. Benim de ihtiyacımdır zaruret çizgisinde mi ihtiyaç. El mer'u ma habba. Düşmüşün elinden tutar kaldırırlar. Biri olmasa biri biri olmasa biri bu çok bir ziyade diyordu derler. Elimizden tutarlar. Onların bize bizim verdiğimiz armağanlara ihtiyaçları yok. Bizimki kendimizi tanıtma adına onlara sesimizi duyurmadır. İnsanlarını koruyamamış insanlar bu insan insanlara yakın durunca zannediyorum insana avantajlardan istifade edebilirler. İnsana avantajlardan istifade etme gibi bir niyetimiz var. Allah imkisara uğratmış. Nispette kendinizi bir şey görebilirsiniz. Kendiniz kendiniz olarak kendinizi bir şey görmeniz sizin aleyhinizde olur. Ben Allah'ın kuluyum, boyunu tasmalı. Günahkar. Mücdim, Müsi, Asi, Şakî efendisinden kaçmış. Bir türlü karbile tam ona yölenememiş bir zavallı. Fakat hiçbir zamanda onu bütün bütün kalbinden kafasından çıkarıp atmamış. Sermayesi bu kadar. Kendi demiyorum, sermayesi hiç hükmünde. Günahları dağlar cesametinde dağlar günahlarım da huzuruna gelsem bile onlar onun içinde bir köpük gibi kalacak rahmetin hakkında <gülüyor> ümidim engindir. Ya nefsü la taknatı min zelletin azmet innel kebaire fil ufrani kellemem Ey nefis diyor Rabbin rahmetinden ümidini kesme. İşte o dağlar cesametindeki günahlar onun rahmet deryaları içinde küçük küçük köpük parçalarından ibarettir. Bu seyri kasidesini noktalarken bu sözlerle noktalıyor. Ya nefsu la takneti min zelletin azmet innel kevâire fil halimizi ifade ediyor. Duygumuzun da ifadesi olsun. Ümidimizin de sesi olsun. Beklentilerimizin avazı olsun. Bir kıymet ifade eder. O o. Sen de konumunla sen. Şu saatlerin böyle yamuk yumuk olduğu kadar kendimizin de o kadar toleranslı olsak yamuk yumukunu kabul etsek ne olur yani? Ne olur? Bizde tövbe hissini, hissini coşturur. şahlandırır Ben böyle sanıyorum ama Doğru olmayabilir Ne olur yani Böyle düşünmüştüm ama ben Yanlış olabilir Düzeltene rahmet Koynumda benim bir akrep Bir yılanı gösterene rahmet Değil mu Yapabilir insan bunları Yapabilecek donanımda yaratılmış Ama çok kolay Yapabilir diyemem Oldukça Zordur Hele bugüne kadar hep enaniyet köyü ilanının gemini serbest bırakmış. Bu alıp onu istediği yerlere götürmüş. Ona hep alışmışsa onu gemlemek, frenlemek oldukça zordur. Özel bir gayret ister. Bir cihd ister.